Türkçe Peri Masalları Yakut Prens Bir zamanlar uzak Acemistan'da bir dilenci bir nehir kıyısında yürüyormuş. Nehir bir anda geri çekilerek ardında bir sürü çamur bırakmış. Dilenci çekilen nehirden arda kalabilecek olan balıkları ara. Yeteri kadar şanslıysam belki bugün en azından iki balık bulurum ya da ya da belki üç tane. Ama Dilenci balıktan daha değerli bir şey bulacakmış. Ay canına! Bu taş çok büyük bir, çok parlak. Bu taşla kaç tane yemek satın alabilirim merak ettim. Dilenci saray mutfağında şahın hizmetinde çalışan arkadaşının yanına koşmuş. Nereden buldun bunu? Nehir kıyısında, dinle beni Sen bana çok yardım ettin Bana daha fazla bedava yemek veremeyeceğini anlıyorum Sence bu taş bana kaç tane yemek aldırabilir? Taş mı? O bir yakut şaşkın şey O senin hayatını değiştirebilir Onu derhal şaha götür ve beni dinle ''Bu Yakut'un karşılığında Şah'tan tam iki büyük küp dolusu altın iste.'' ''İki büyük küp dolusu mu?'' ''Evet. Daha azını kabul etme. Anlıyor musun?'' Dilenci arkadaşının tavsiyesine uymuş ve Şah'la görüşmeye gitmiş. Şah şoke olmuş. Hayatında hiç bu kadar büyük bir yakut görmemiş. Sana bu yakutun karşılığında üç küp altın vereceğim. O kadar yeter mi? Ha? Üç küp dolusu altın mı? Efendim hayatımın en güzel günü bugün. Dilenci üç küp altınını almış ve gitmiş. <gülüyor> Buna paha biçilemez. Bunu on sekizinci yaş gününde kızıma vereceğim. Eminim kızıma büyük bir servet getirecektir. Şah taşı büyük bir sandığın içine koymuş ve büyük bir kilitle kapağını kapatmış. Şah, kızının 18. yaş gününde Yakut'u almak için geri dönmüş. Sandığın kilidini açar açmaz... Ha? Sen de kimsin? Efendim, ben... Gardiyanlar! Hırsız var! Sen benim kıymetli Yakut'umu çaldın. Onu hemen şimdi bana geri ver. Efendim, hangi hırsız bir Yakut çalar ve ondan sonra da kendini sandığın içine kilitler? Ama Yakut'unuz gitti. Doğrusu bu. Ben Yakut'unuzu geri getiremem. Ben buraya onun yerine geldim. Benim adım Yakut Prens. Ve sizden bunun nasıl olduğunu bana sormamanızı talep ediyorum. Yakut Frens mi? Sen bir hırsızsın. Bu işler o kadar kolay mı sandın? Ben kıymetli Yakut'umu kaybediyorum ve sandığımın içinde bir adam buluyorum ama sebebini sormama izin vermiyor. Çok doğru. Sıkıntınızı anlıyorum efendim. Ama ne olursa olsun nereden geldiğimi size söyleyemem. Aa, Madem öyle diyorsun, o zaman bana başka bir seçenek bırakmıyorsun. Seni kendi sarayımda bir sandığın içinde bulduğum için ben ne dersem onu yapacaksın. Sen artık benim uşağımsın. Emredersiniz. Şah, Yakut Prens'i idam ettirmek istemiş. Ama bunu yapamamış. Prensin dingin gözleri ve sakin sesi Şah'ın böyle bir emir vermesini zorlaştırmış. Ama Şah, değerli Yakut'unu kaybettiği için yine de öfkeliymiş. Prense tuhaf işler yaptırmış. Mesela bahçıvanlık ve saray temizliği. Ama prens hiç şikayet etmemiş. Hatta her görevi prensesin yanına yaklaşmak için bir bahane olarak kullanmış. Prensese umutsuz bir şekilde aşık oluyormuş. O, o hırsız hangi cüretle benden çalıyor? O, ben ne yapacağım bu hırsıza? Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Şah! Ertesi gün prensi çağırtmış. Dinle. Acemistan denizlerinde bir ejderha yaşar. Aylardır bütün gemilerimizi batırıyor. Ticaretimiz çok kötü etkileniyor. Kılıcımı al ve o ejderhayı yen. Bu bir emirdir. Ha? Olacak şey. Olamaz. Bu, İnanamıyorum. Bir olamaz. Bu bir delilik. Baş üstüne majesteleri. Ama bana bir flüt lazım. Ejderhayı denizden çıkarıp ormana çekmek için flüt çalmam gerek. Tamam ama sana bir faydası olmaz. O karada da denizde de olduğu kadar tehlikelidir çünkü. Ama emrinizi ancak bu şekilde yerine getirebilirim efendim. Ben suya ayak değdiremem. Şah kabul etmiş. Suya ayak değdiremez misin? <gülüyor> bu ne biçim bir prensmiş? Bu ejderha ile savaşmaları için bir sürü savaşçı yolladım ben. Hiç kimse geri dönmedi. O da onlarla aynı kaderi paylaşacak. <gülüyor> Prens kayığını almış ve ormana varmış. Ormanın tam ortasında büyük ve boş bir yere gitmiş. Ve ejderhayı sudan çağırmak için hazırlanmış. Ejderha yaklaştıkça yer titriyor. Hava ısındıkça Prens ejderhanın yaklaştığını anlamış. Ejderha bütün gücüyle saldırır ama Prens hareket etmemiş ve elinin hızlı bir hareketiyle... Senin canını bağışlayacağım ama bana söz ver bir daha gemileri batırmayacaksın ve bir daha hiç kimseye sorun çıkarmayacaksın. Yakut Prens saraya geri dönmüş. Herkes onu görünce çok şaşırmış. Majesteleri, benden istediğiniz şeyi yaptım. Ejderha bir daha geri dönmeyecek. Sen gerçekten cesur bir prenssin. Senden çok etkilendim delikanlı. Aa, şimdi sana inanıyorum. Senin kim olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyorum ama... İsteğine saygı duyacağım ve bunu sana bir daha sormayacağım. Söyle bana, ne istersin? Benden ne istersen gerçekleşecektir. Efendim, ben kızınıza aşık oldum. İzniniz olursa kızınıza evlenme teklif etmek istiyorum. <gülüyor> Cesaretinle beni çoktan kazandın sen. Eğer kızım seninle evlenmeyi isterse ben kim oluyorum da hayır diyor. Şah'ın kızı da prensten aynı derecede etkilenmiş. Onunla evlenmeyi hemen kabul etmiş. Prenses kibar bir kadınmış. Kocasını çok seviyormuş. İkisi birden krallıklarını iyi yöneterek günlerini geçirmişler. Ama bir soru sürekli prensesin kafasını meşgul etmiş. Sevgilim ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. ''Sen gerçekte kimsin? Lütfen nereden geldiğini söyle bana.'' ''Lütfen bana onu sorma. Onu sana asla söyleyemem. Söylediğim gün beni sonsuza dek kaybedersin.'' Bu sözler prensesi çok üzmüş. Prenses prensi çok seviyormuş ve onun hakkında her şeyi bilmek istiyormuş. Bir defasında okyanusun kıyısında oturularken ona bir daha sormaya çalışmış. Prens bir kez daha üzülmüş ve prensesten kendisini zorlamamasını rica etmiş.'' Ama neden? Neden öğrenemiyorum? Lütfen, lütfen anlat bana. Ah, seni çok sevdiğimi biliyorsun. Senin böyle acı çekmeni seyredemem. İlle de öğreneceksen o zaman sana kim olduğumu söyleyeyim. Ben... İmdat! Gardiyanlar! Prensi geri verin bana! Gardiyanlar bütün okyanusu aramışlar ama prensi asla bulamamışlar. Prenses kendini suçlamış. Herkes ona bunun hatası olmadığını anlatmaya çalışmış. Ama prenses dinlememiş. <gülüyor> Hayır, benim aptalca sorularım yüzünden prens kayboldu. Prenses bu acıya dayanamamış ve çok hasta olmuş. Bir sürü doktor onu iyileştirmeye gelmiş ama hiçbir faydası olmamış. Şah kızı için korkuyormuş. Sonra bir gün bir hizmetçi prensesin odasına garip bir haberle gelmiş. Majesteleri, majesteleri olamaz! Dün gece okyanusta bir sürü ışık vardı. Cinler dans etti. Çok güzeldi. Çok saçma. Cin diye bir şey yoktur. Git buradan. Ama ben onu gördüm. Başına en parlak yakut taşını takmıştı ve... Ya, Yakut mu dedin sen? Cinlere inanmadığınızı biliyorum tabii ama... Ben cinlerle ilgilenmiyorum. Sen beni oraya götür. Prenses ve hizmetçisi o gece okyanus yakınındaki ormanda çalıların arasına saklanmışlar. Hava kararana kadar orada beklemişler. Sonra bir anda okyanustan yükselen bazı ışıklar görmüşler. Işıklar aniden güzel cinlere ve minik genç delikanlılara dönüşmüş. Bir süre sonra okyanusun kralı adamlarıyla birlikte yüzeye çıkmış. Kral altın bir giysi giyiyormuş ve elinde bir asa varmış. Kısa süre sonra gösteri başlamış. Cinler dans etmişler ve delikanlılar yeteneklerini krala göstermişler. Ama prenses bunların hiçbiriyle ilgilenmemiş. Onun bakışları kralın yanında duran adamın üstünde kilitlenmiş. Prenses okyanus mavisi o gözleri asla unutamıyormuş. Hayatının aşkı orada bir heykel gibi duruyormuş. <Gülüyor> Prensim! Sonra prenses çok cesurca bir hareket yapmış. Yüzünü bir peçeyle örtmüş ve saklandığı yerden çıkmış. Cinlerin arasında dans etmiş. O kadar güzel hareket etmiş ki oradaki herkesin dili tutulmuş. Harika! Bu kadar harika bir dans karşılığında dile bizden ne dilersen. Dileğin kabul olacak. Majesteleri, şey ben Şah'ın kızıyım. Yakut prensimin karısıyım. Kendisi tahtınızın yanında duruyor. Lütfen, lütfen kocamı bana geri verin. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Kral bu isteğe kızmış ve denize geri dönmüş. Ve prensi de yanında götürmüş. Hayır, durun! Oh! Prenses, şu tarafa bakın. Prenses sahile koşmuş. Gelen onun prensiymiş. Prenses daha ne olduğunu anlayamadan okyanus konuşmaya başlamış. Onu geri alabilirsin. Ama onu nasıl kaybettiğini unutma sakın. Daha düşünceli ol. Sevgilim! Bütün saray halkı Yakut Prensin geri dönüşüne çok sevinmiş. Prenses o günden sonra daha düşünceli olmuş. Kocasına okyanusun altındaki dünyası hakkında hiç soru sormamış. Onun geri dönmesine seviniyormuş. Prenses Yakut Prensi çok sevmiş. Birlikte ilelebet mutlu yaşamışlar.